Rabbi zidni ilma ve fahma ve alhiqni bi's ve la Değerli müminler. Bu Ramazan günümüzde değişik konularla ilgili bölüm bölüm bilgiler sunmaya çalışacağız inşallahü teala. Bazı hadisleri, bazı ayetleri okuyarak bu ayetlerden, hadislerden çıkan ibretleri, dersleri, faydaları, hükümleri dile getirmeye çalışacağız. Bazı ayetlerin düşündürdükleri konuları dile getirmeye çalışacağız inşallahü teala. Öncelikle Toplumumuzda kötü bir haslet olan insanlarla alay etme hasleti, mala karşı sevgi duyma, mala hırs duyma, adeta bütün her şeyi mal kazanmak için mübah görme gibi bazı yanlış insanların yanlış bir takım eğilimlerinin e, Kur'an-ı Kerim'de nasıl irdelendiği, nasıl kötü görüldüğünü ifade edelim ilk olarak. Değerli müminler, yüce Rabbimiz buyuruyor ki: "Veilul likulli humaza, humazatin lumaza." "Elbî cem'a mâlâ ve addada." Manevi olarak Rabbimiz buyuruyor ki: Yazıklar olsun. Veil olsun. Her kim insanlarla alay ediyorsa, her kim sözleriyle insanlarla alay ederse, insanlara isim takarsa Onlarla alay edecek şekilde, onları küçük düşürecek şekilde her kim bazı cümleler, bazı kelimeler sarf ederse ve yine her kim kaşıyla, gözüyle, eliyle, hareketleriyle bir insanla alay ederse Ona yazıklar olsun. Allah Teala böyle buyuruyor. İnsanlarla sözleriyle, fiilleriyle alay edenlerin çok önemli bir vasfını da ayetin ilerleyen bölümünde yüce Mevla buyuruyor. Ellezî jama'a mâlâ ve O kişi ki malı toplar ve sayar. Yani zengin bir kişiyi tarif ediyor ve daha çok insanlarla alay eden kesimin de zenginler olduğunu işaret eden bir yön var ayet-i kerimede. Çünkü zenginlik insanı şımartır, şımaran insan kibirlenir, kibirlenen insan Başkasını küçük görür, onunla alay eder ve bu şekilde günahı hak eder ve bu şekilde Allah'ın veyline muhatap olur. Değerli kardeşlerim, bir ressamın resmiyle alay etmek o ressamın kendisiyle alay etmek gibidir. İnsanla alay etmek, O'nun ressamı olan, O'nun yaratıcısı olan, O'na şekil şema veren, Allah ile alay etmektir. Bir insanın boyuyla, bir insanın kaşıyla, gözüyle, bedeniyle, bir insanın yürüyüşüyle, bir insanın konuşma şekliyle, alay etmek, o insanı yaratan Allah ile alay etmek gibidir. Bir insana kör, topal, şaşı gibi lakaplar takmak, ona o durumu mukadder kılan Allah'ın fiiliyle, Allah'ın muradıyla, Allah'ın yaratmasıyla alay etmek demektir. Bu açıdan bakıldığında insanlarla alay edenler, Allah'ın yarattığı kullarla alay edenler aslında bir yönden bakıldığında Allah ile alay ediyorlar. Çünkü o insan Allah'ın eseridir. Çünkü o insanın o hali körlüğü, topallığı, şaşılığı vesaire Allah'ın imtihan aracı olarak, imtihan vesilesi olarak ona takdir etmiş olduğu bir musibet, ona takdir etmiş olduğu bir imtihan vesilesidir. Bu imtihan vesilesiyle alay etmek Allah'ın fiiliyle alay etmektir ve bu açıdan bakıldığında Allah'ın fiiliyle yaratmasıyla alay edenler cehennem olmayı, cehenneme girmeyi hak edenlerdir. Küfre kadar insanı götürür bu olay. Ve açık ve net olarak düşündüğümüz zaman gerçekten işin merkezine doğru ilerlediğimizde, burada bir küfrün olduğu Aşıkardır. O yüzden insanoğlu bir fiili yapmadan önce düşünmelidir. Bir sözü söylemeden önce düşünmelidir. Aksi takdirde bu yanlışı onu çok büyük hatalara kadar sürükleyebilir. Hiç kastetmediği, hedef kılmadığı, gaye edilmediği bir sonuca onu sürükleyebilir değerli kardeşlerim. Bakınız, şeytanı Allah'ın huzurundan kovduran şey neydi? Şeytanı şeytan yapan neydi? Sadece kibirdi değerli kardeşlerim. Kibir, büyüklenmek, şımarıklık, beğenmemek, yaratılan Adem'i beğenmedi. Yaratılan Adem'e, secde etmeyi kabul etmedi, sevbi neydi? Dedi ki, ben ondan üstün, üstün bir varlığım, onu çamurdan yarattın, beni ateşten yarattın, ben nasıl olur da, çamurdan, nüvesi, mayası, yaratılışı, çamurdan olan, bir varlığa secde ederim. Bana bunu emir buyurdun, ancak benim, bunu yapmaya aklım, hafızalam yetmiyor. Böyle bir şeyi mantıksız buluyorum. Böyle bir şeyi doğru bulmuyorum. dedi Allah'ım dedi. Şeytan. İşte bu yüzden bu emre itaat etmediğinden, büyüklendiğinden, kibirlendiğinden, kibirlendiğinden mantık kurduğundan, felsefe yaptığından, beğenmediğinden, beğenmediğinden, Şımardığından, kibirlendiğinden, kendini üstün gördüğünden dolayı Bu fiili, bu mantığı Allah'ın emrini sorgulamaya kadar onu götürdü Allah'ım bana bu emri yapıyorsun ama Bu emrin doğru mu acaba? Bence doğru değil manasında Bir tavır takındığından dolayı Şeytan kafir olmuştur Şeytan Allah'ın huzurundan kovulmuştur. Şeytan ebediyen cehennemlik olmuştur. Cehenneme mahkum olmuştur ve bu hüküm kendisine ve ona tabi olanlara verilmiştir. Öyleyse küçük gibi görünen bir itirazın, küçük gibi görülen bir mantığın, bir felsefenin insanı ne tür uçurumlara ne tür tehlikelere mahkum ettiğini, cehenneme nasıl mahkum ettiğini görmekteyiz. Bu kıssa Kur'an-ı Kerim'de müteaddit yerlerde zikrediliyor. Neden? İbret almamız için. Önebine binaen defalarca okuyalım, bundan ibret alalım diye. Bugün Allah'ın emirleri karşısında Kur'an'ın hükümleri karşısında, Kur'an'ın ayetleri karşısında, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri karşısında bir insan felsefe yaparsa, mantık kurup da bunun böyle olmaması gerektiğini düşünürse, yanlış bulduğunu ifade ederse, teslim olmadığını, bunun gerçek olmadığını İma ederse Bu insanın yapmış olduğu Bu fiil Şeytanın yapmış olduğu Fiille aynıdır Farkı yoktur Şeytan Adem'e secde et Emrine Felsefeyle mantıkla Gururla kibirle Gönülsüz oldu Bu emre itaat etmek istemedi bu emrin yeniden düşünülmesi gereken bir emir olduğunu hatırlatmak istedi Allah'a. Ama derhal sorgusuz, sualsiz benim emrime boyun bükmüyor musun? Benim emrime itaat etmiyor musun? Sorusuna muhatap olarak derhal Cehennemlik oldu. Derhal kafir oldu. Anında hüküm kendisine verildi. Anında cehenneme mahkum oldu. Müebbet hapse mahkum oldu cehennemde. Ölümsüz bir şekilde. Dolayısıyla şeytanda var olan bu hastalık, sorgulama hastalığı, kabul etmeme hastalığı, insanda da olmaması lazım eğer insan Allah'ın ayetlerini sorgularsa şu ayet çok ağır geliyor, şu hadis çok ağır geliyor benim bunu kabul etmem mümkün değil, bunu uygulamak mümkün değil şu asırda bu ayetleri uygulamak mümkün değil bu ayetleri şu asırda uygularsak kaos olur, şu olur, bu olur gibi yaklaşımlarla ayetleri küçümseme ayetlerin doğruluğunu sorgulama gibi bir yanlışlığa düşersek şeytanın düşmüş olduğu yanlışlığa düşeriz değerli kardeşlerim şeytanı kovduran şey onun kibirle ademle alay etmesidir Adem'den üstün olduğunu dolayısıyla ona secde etmesinin doğru olmayacağını düşünmesidir. Bu kibir dolaylı olarak onu kafir yapmıştır. Aynısı Adem oğlunun Adem karşı Adem oğlunun bir başka Adem oğluna karşı, Ademoğluna karşı saygısızlığı, beğenmez, beğenmezliği, onunla alay etmesi onun vücudunda, yaratılışında, karakterinde, şekli şemalinde bir ayıp görerek, bir noksanlık görerek bununla alay etmesi biraz önce söylemiş olduğum gibi kör, topal, şaşığı gibi laflar söyleyerek onunla alay etmesi, onu küçük görmesi şeytanın hastalığına benzeyen bir hastalığı arz etmesinden başka bir şey değildir değerli kardeşlerim. Ayetin ilerleyen bölümünde malla ilgili bir şey söylüyor. allah Teala diyor ki insanlarla kaşıyla, gözüyle sözüyle alay edenler ve parayı toplayıp sayanlar onlar yazıklar olsun diyor. Beyl olsun diyor. Bunlara. Adeta onlar cehennem olsun diyor. Çünkü Beyl bazı müfessirlere göre cehennem çukurlarından birinin adıdır. Değerli kardeşlerim, mal biriktirmek, para biriktirmek, zengin olmak aslında bir nimettir. Ancak bunu insan gaye edinirse mal biriktirmeyi gaye edinirse mal ona Allah'ı unutturursa mal biriktirmek, para biriktirmek ona helali haramı unutturursa, adaleti unutturursa bu insan toplamış olduğu malın mahkumudur toplamış olduğu mal o insanı helak edecek olan bir musibet haline gelir ve hatta öyle olur ki o insanın Rabbi haline gelir mal, para mülk, makam o yüzden her mümin malının Allah'ın nimeti olduğunu bilecek, bugün var yarın yok diyebilecek sıhhatinin Allah'ın bir nimeti olduğunu bilecek bugün var yarın yok diyebilecek Zenginliğin Allah'ın bir nimeti olduğunu bilecek, bugün var yarın yok diyebilecek, şımarmayacak, kibirlenmeyecek, cebindeki parayla insanlara üstünlük taslamayacak, insanlara yukarıdan bakmayacak. Eğer böyle bir durum olursa değerli kardeşlerim, bu durum Müslümanın ahlakına, müminin ahlakına yakışan bir durum asla değildir. Dediğimiz gibi mal insana güven verir, güven gurur duygusunu oluşturur, insan güvende olduğunda biraz gururlanır, ölümsüzlük hisleri insanda yavaş yavaş uyanmaya başlar ve insan bu mal ile bu zenginlik ile bu güven duygusuyla dört dörtlük bir nimet içerisinde olmakla şımarmaya başlar adeta her şeyin yolunda olduğunu ve ölümsüzce var olacağını ve bir daha kendisine bir halel, bir zarar gelmeyeceğini zannetmeye başlar. Ardındaki aşamalarda bu insan şımardığından dolayı, hiçbir şeye ihtiyacı kalmadığından dolayı duayı bırakır, yalvarmayı bırakır, Allah'a sığınmayı bırakır, yavaş yavaş ibadetlerinde tökezlemeler olur, vakit namazlarında tökezlemeler olur. Bakarsın fakirken omuz omuza namaz kıldığımız bir insan zengin olduğunda şeytanın yolunda olmuştur. Başka insanlarla omuz omuza olmuştur, şeytanın yolunda giden olmuştur. Namazı niyazı terk etmiştir, zenginlik onun için bir felaket getirmiştir, bir şımarıklık getirmiştir. Bazı insanlar için bu söz konusudur maalesef. O yüzden mal eğer sadece kendisine önem verilip sadece kendisinin varlığı hedef kılınırsa, gaye kılınırsa insanı yoldan çıkartan çok önemli bir sebep, çok önemli bir fitne haline gelebilir. Buna dikkat etmek lazım. O yüzden Allahu Teala İnsanlarla, fiilleriyle, sözleriyle edip malı toplayıp sayanlara yazıklar olsun der. Malın nimet olduğunu unutup da malın gaye olduğunu zanneden insanlar işte Allah'ın bu ayetine muhatap olan insanlardır değerli kardeşlerim. Azallah, çok, çok. Zenginlik ile şumaran insan günaha dalar. Günaha dalan insan belli bir dönem sonra kendini sorgular. Ben hata ediyorum, her gün hata ediyorum. Ben şu ayete aykırı davranıyorum, şu hadislere aykırı davranıyorum demeye başlar. Bu çelişki onu huzursuz eder, rahatsız eder. Çünkü hala imanı kaimdir, canlıdır. Bu huzursuzluktan da bıkar bir gün Der ki Bunlar niye haram yahu Niye haram olsun Niye haram olsun Faiz niye haram olsun Açıklık saçıklık niye haram olsun canım Zevkimize göre davranmak Niye haram olsun Oruç tutmamak neden haram olsun başlar Bu şımarıklık kendisini Küfre kafirliğe kadar götürür O yüzden O yüzden fakir olup da pek İslam toplumunda Allah'ın ayetlerini beğenmeyen peygamberimizin sünnetini hadislerini beğenmeyen insan göremezsiniz. Ama zenginlerden görürsünüz. Yani çünkü niye bu mal, mülk, makam, mevki, değerli kardeşlerim insan için bir fitnedir. Allah insanı malla, mülkle, kadınla imtihan etmesin. Yani bu imtihanlarda insanlar Daima bocalar, şaşalar. Mal sevgisi, kadın sevgisi, herkesin kolay kolay üstesinden gelemeyeceği imtihanlardır, musibetlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, mana olarak fitnelerden Allah'a sığının mal fitnesi, kadın fitnesi, mülk sevgisi. Bu fitnelerden Allah'a sığının, çünkü her kim bu fitnelerle imtihan olursa helak olur. Her kim bu büyük fitnelerle imtihan olursa, iptila edilirse helak olur. O yüzden değerli kardeşlerim, dua edelim. Malımız, mülkümüz, mevkimiz, sağlığımız, gençliğimiz, sıhhatimiz, toplum içerisindeki makamımız, mevkimiz bizim için bir fitne değil, bir nimet olsun. Çımarmadan, bunların Allah'ın bir vergisi, Allah'ın bir nimeti olduğunu bilerek, bunun gerçek sahibinin biz olmadığımızın bilincinde olarak yeniden düşünelim, yeni ve gerçek bir bakış açısı kazanalım ve bu nimetler bizim için külfet, bir musibet, bir fitne haline gelmesin değerli kardeşlerim. Sözlerimi bitiriyorum. Yalnız parayla ilgili, Allah'ın buyurmuş olduğu ayetler ile ilgili birkaç cümle daha söyledikten sonra. Parayı saymak, onun verdiği güven ve ölümsüzlük duygusunu yaşamaya, o duyguyu defalarca tatma isteminin bir tezahürüdür. Bazı insan parasının ne kadar olduğunu bilir fakat onu saymak hoşuna gider. Ne kadar olduğunu bilir ama defalarca sayar. Bu paraya karşı olan sevginin bir göstergesidir. Parayı saymak demek parayı saymak demektir. Ne demek? Parayı saymak demek paraya itaat etmek. Devamlı itaat etmek. Onu aşırı sevmek paraya bir müddet sonra paraya itaat etmeyi gerektirir. Ve insan artık parasının kölesi durumuna düşer. Parayı sayan Allah'ı Saymaz Yani paraya itaat eden Allah'a itaat etmez demek istiyorum Paranın emrine giden Allah'ın emrinden çıkar Çünkü paranın emrine girmek Hevanın emrine girmek Heva, heves Bunun emrine girmektir Heva ise insana plansız, düşüncesiz Anlık hareket etmeyi emreder havaya göre, duruma göre, isteğe göre, şehvete göre, arzuya göre hareket etmeyi emreder. Böyle hareket eden insan Allah'ın yolundan çıkar. Hevasını kontrol altına almayan insan kontrolden çıkar. Hevasını kontrol altına almayan insan kontrolden çıkar ve nereye gittiği belli olmayan bir canlı haline gelir. Heva Havadır, hava gibidir. Hava akışkandır, görülmez, tutulmaz, hareketi izlenemez, kontrol edilemez. Bir insan hevasına uyarsa hangi dereye, hangi uçuruma gideceği, hangi uçuruma yuvarlanacağı, bir gün hangi musibetler içerisinde kendini bulacağı meçhuldür. onu bile kestiremez ve kendi nefsinin zalimi olarak, kendine en büyük tehlikeyi kurgulayan bir insan olarak bir çare kalabilir. Dünyada bir çare kalabilir. Ahirette bir çare kalabilir. Allah cümlemizi hevaya uymaktan korusun. Allah cümlemizi paraya itaat etmekten korusun. Mala, mülke, mevkiye itaat etmekten korusun. Allah cümlemizi Allah'a onun resülüne itaat edenlerden eylesin. Allah cümlemizi sözleriyle, fiilleriyle insanlarla alay etmekten korusun. Allahu Teala en güzel ahlakla ahlaklanmayı ve dünyada da ahirette de selamet içerisinde yaşamayı cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e, cümle insanlığa nasip eylesin. Bu akhiru davana en rabbil alemin.